1192 numaralı konu Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın döneminde mescidin genişletilmesi. Evet, Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'yi hücreye kadar genişletti. Hazreti Ömer bu ilaveyi yaparken eğer Hazreti Peygamber'den bu mescidimizi genişletmeliyiz dediğini duymasaydım bu ilaveyi yapmazdım dedi.